1768 numaralı konu Abdullah bin Mesud'un Hazreti Peygamber'in isteği üzerine onun huzurunda bir hutbe irat etmesi. Evet, Ebu Derda şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber bir gün bizlere bir hutbe irat ettiler. Hutbelerini bitirdikten sonra da ey Ebubekir kalk sen de bir hutbe irat et buyurdular. Ebubekir Sıddık kalkıp Hazreti Peygamber'in hutbelerinden daha kısa bir hutbe okudu. Onun yerine oturmasından sonra da ey Ömer kalk bir hutbe de sen irat et buyurdular.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 sonra Hazreti Peygamber de ümmü Abdin oğlu'nun sizler için razı olduğu şeylere ben de razıyım buyurdular.